Manastır İstanbul Sanat Merkezi'ne bugünden bir bakış Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna, Seçil Türkkan ve Yağmur Yıldırım Evet Açık Radyo burası ve e, Manastır programının ilkini dinliyorsunuz burada şimdi, ben Seçil Çıkan. İlk Selma Aratüme ben de. Yağmur Yıldırım ben de. Ve kalabalık bir ekizi <gülüyor> gördünüz gibi ama bu kadarla da kalmıyoruz elbette. Evet. Devamımız da var şimdi burada stüdyoda. Aslında tam da stüdyo dememek lazım hemen ben Madre'nin odasında yaptığımızı söylemek <gülüyor> isterim bu kaydı. Olkan Aslan'la birlikteyiz ve Merve Elveren. sevdikler. Hoş hoş geldiniz. <gülüyor> Evet, Manastır'ı değerlendireceğimiz bir dizi programın ilk yayınında bir tür girizgah aslında sohbeti yapmak istiyor sizlere. Merve Salt'ın program araştırmalar kısmından diyelim, evet. ofisinden. Evet. E, Volkan da şu anda online olarak yani Çelimiç olarak ulaşılabilir Manastır Sözlü Tarih Projesi'nin içeriğini oluştur oluşturmuş. Dostumuz ellerinize sağlık öncelikle e, ama bitmiş bir iş gibi de konuşmamak lazım evet. galiba manastırı <gülüyor> bu senenin başında erişimi açılmış e, olsa da halen katkıları açık biraz aslında bu programın esprisi de olacak sizinle dirsek teması e, halinde olduğumuz e, olduğumuz müddetçe hem mülakatları daha genişleteceğiz yeni perspektifler açmaya çalışacağız yani bir tür e, Dinleyicilerin rahatlıkla erişebileceği web sitesine de, e, nasıl diyelim, yeni içerikte evet, umarız evet. bu program içinde çıkacak. Lakin Manastır neye denk gelir, nereye denk gelir, e, nasıl dikkatinizi çekti Merve? Belki Salt'ın genel programı e, açısından geçen sene başlatıldı ama bir ee, ardı var yani. Mesela. Evet, çok uzun bir süreci var aslında Manastır'ın. E, 2015 yılında Salt Beyoğlu ve Salt Galata'dan nereden geldik buraya sergisi açıldı ben proje yürütücüsüydüm o sergide. Hı hı. Onun araştırması sırasında ki bu da ondan bir önceki senelere devam tam olarak tekabül ediyor. 2014 yılı gibi biraz 80'lerdeki birlikteliklere bakmaya çalışıyorduk. Yani hem şehirde ne oluyor hem de neler var, nerelerden bahsedebiliriz mekanlar nedir ya da tekil olaylar nedir 80'lerdeki diye. Manastır o zaman bize vas Korç'un sıkça bahsettiği bana hani mutlaka bakılması lazım bir git gör e, binayı dışarıdan gör, içeriği konuşmak lazım dediği mekanlardan biriydi. Hı hı. E, o zaman sadece manastır olarak biliyorduk biz de mekanı. E, ancak o zaman nereden geldik buraya içerisinde çok da yer bulamadım manastır konusu. E, belki Sebe sebebi de manastır bir birliktelik mekanı aslında değil. Evet birçok stüdyo var içeride, ortak projeler yapılabiliyor, açık günler yapılabiliyor ancak bir... E, hareket olarak düşünmek ya da bir itici, bir güç olarak yani biri bir bir etkinlik olarak, bir mekan olarak düşünmek oldukça zor manastırı Daha Hı -hı. farklı bir yerden bakmak gerekiyordu Manastır'a. E, projede nereden geldik buraya da yer alan işte konserler, etkinlikler e, ya da işte Bilar gibi eğitim kurumlarının yanında farklı bir yerde duruyordum Manastır. Hı -hı. E, sen... zor yani şey anlaşılır varlık yani? Daha zor değil. Ayrı şan Ayrış. Bir stüdyo kullanımı. Aslında amacı stüdyo tutmak içeride. Atölye tutabilmek. Biler gibi yani bunlar kıyaslanabilir ki mekan tabii ki de değil ama içeri girip birlikte zaman geçirdiğim bir yer çokça değil. Hı hı. Manastır. Atölye tutanların atölyelerinde sonradan belki içeride zamanla gelen dans gruplarıyla, tiyatrolarla daha interaktif hale gelen ama hı hı çok da uygun bir örnek değildi nereden geldik buraya e, örneğine. Sonra sergi 2015'te açıldıktan sonra tekrar Manastır'a dönelim. Ama ayrıca bakalım dedik. <gülüyor> e, o zaman da bir dizi Sesli Tarih e, projesine girdik. E, bizim daha önce de kullandığımız bir metottu. Yine sergi zamanı nereden geldik buraya da sık sık oturup insanlarla konuştuğumuz ve yani bilgi aldığımız bir şeydi. Ama Manastır'da bu ...bunun bir web sitesine dönüşmesinin fikri o zaman çıktı. Çünkü arşiv yokluğu diye bir durum var, yani evet. arşivsel malzeme bulmak, görsel malzeme bulmak evet. oldukça zor. Evet. Ee, o yüzden de biz bu yaptığımız ses kayıtlarını, Sözlü Tarih Projesi'nin bir web projesi olarak tutmayı... ...birbiri ardına dinlenebilecek evet. olan, kendi alanının çelişkileri de olan bir taraftan... Evet. ...bir Sözlü Tarih Projesi olarak tutmaya karar verdik. Evet. 2015 yılı itibariyle de bunun üzerine çalışmaya başladık. Peki neden Manastı bu kadar önemliydi? De yani belki... Geri döndünüz ya nedir yani hayalet gibi. <gülüyor> evet, bir, yani. yani böldüm ama ve yerini belki tarif etmek evet. lazım dinleyenler için çünkü neresi burası ve manastır Ve manastır ne? Hatta manastır ne? Manastır bir e, e, Katolik Ermeni e, Vak vakf vakfının bir binası. Adrat, manastır yolcu. gerçekten. Hı -hı. Tarlabaşı Bulvarı'nın şu anda e, Bulvardan geçerken görebildiğiniz bir bina. Hı -hı. Kapalı girebildiğiniz bir bina değil, kapalı. Ama üstünde bir çam kulesi, kulesi O yüzden seçebilirsiniz binler geçerken. Neden tekrar geri döndük bu projeye? Çünkü 80'ler araştırması devam ediyordu. Yani 80'ler araştırması aslında biraz 90'lara da devam eden akan bir projeydi. Ben işte o zamanlar başka neler vardı? Gece hayatı nasıldı? Neler değişiyordu? Çünkü biraz da nereden geldik buraya içerisinde pozitif arşivlerine azıcık girdiğimiz bir konuydu. Hı -hı. Bu hem sanatçıların hem de o dönemde 70 sonrası dağılımda bütün bu isimleri tekrar tekrar bu grupların içerisinde görmeye başlıyorsunuz. Yani bambaşka bir şeyin içerisinde tekrar karşısında çıkıyorlar. Manastır bu anlatının içerisinde hala evet, oturan bir konu. konu. Evet. Sergi içerisinde değerlendirmek değil de evet. dışarıdan bakabileceğimiz bir konuydu hala. Evet. Ve bir de tabi ikna edildik. Çapışa Manastır dendi bize. O da önemli <gülüyor> <bir geciydi. gülüyor> Mutlaka bakmak gerek benzeri yok diye. Ama bir geçiş dönemi sonuçta onun varlık gösterdiği Manastır'ın olduğu Manastır kadar, büyük yani. bir geçiş dönemi ve 90'lar üzerinden ağırlıklı olarak baktığınız zaman 2000'lere kadar zaten varlığını sürdürüyor Manastır. Ama 90'lardaki birçok etkinliği yani sanatsal etkinliği anlamak için Hı -hı. ya da örneklerinin nereden çıktığını görmek için de çok iyi bir yer yani Manastır. Yani manastır'ın şöyle bir yapısı var. Bir kere bu Merve'nin bahsettiği gibi Bilisar e, ya da ne bileyim diğer e, Toplu hareket edilen ya da örgütlü hareket edilen <gülüyor> buradaki örgütlüden kastım hani kurumsal şey kurumsal <gülüyor> hareket eden bir yapı değil <gülüyor> kendiliğinden bir anda oluşan tarla başının göbeğinde hem merkeze çok uzak yani şey olarak uzak e, Kerem'in dediği gibi yani sosyopolitik olarak uzak <gülüyor> ama bir yandan da taksime 500 attım evet. bir mekan bir kere mimarisi çok ilginç, yani sanatçılar için. Bir kere işte ressam, fotoğrafçı, şirket, işte sivil toplum, tiyatro gibi geniş bir yer içinde barındırabiliyor ve herkesi evet. de ev sahipliği yapabilecek bir mimarisi ve şey var. Hacmi var. <gülüyor> ee, olduğu yer çok ilginç. İşte tarla başında olması, çevresiyle olan ilişkisi. Bir de yani gerçekten Merven dediği gibi Türkiye'de bir örneği olan bir yapı değil, çok kendiliğinden organik hani bir anda ortaya çıkan bir formasyon aslında manastır burada yani bir evet. şey, e, bir yani sadece bir bina üzerinden, ya yani bir stüdyo ihtiyacı üzerinden Hı -hı. çıkıp bir anda kendinde aşan bir yapı. Hı -hı. Bir boşluk alanı aslında tam olarak manastır çünkü bir kere illegal kullanımı illegal manastırım. Ee, ve o kadar uzun süre illegal bir mekanı hem de bilinen de bir mekanı sürdürebilmek de. <gülüyor> Çok... Evet. evet. Oldukça ilginç, Kocaman yani bir yani. bina yani. yani saklayabileceğin değil. bir şey değil. 10 beslenelik aktif bir şey. E, kullanımı var o binanın ve tamamen illegal. Yani Aslında. manastır olduğu için yani. manastır yani. olduğu için yani. illegal, <gülüyor> illegal <gülüyor> değil. <gülüyor> evet bir dönemde alet ilan ediliyor ama o zamana kadar işte kiracının kiracısı olarak Hı. devam ediyor. Vakıf edelim. malı olduğundan ha. ticari <gülüyor> bir şey yapamıyorsun zaten <gülüyor> yani. tiyatro Tiyatroysan bilet satamazsın. İşte otele çeviremezsin. İşte bilmem ne yapamazsın. Restoran açamazsın. Ama bunu hepsi yapılıyor. Hepsi oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Barı bile var yani. Tabii <gülüyor> yani. nihayetinde var. Evet. Kaç yılında yapılıyordu? Saat aslında. Yani o kadar uzun süre oradaki varlığı bile bir şeye işaret ediyormuş gibi yani. 1843'te Ermeni Katolik Kız Okulu olarak açılmış. Şu da ilginç. 1975 yılında yönetim raybelerden onunla ortaokul kapatılıyor. İlkoku karma eğitime geçiyor. Çevresinden dolayı. Evet, 82 de uygunsuz bir hal almasından dolayı ortalığın kapatılıyor. İlk sanatçılar ne zaman geliyor? 88. 88. E 80'de bu yani şöyle eee Nihal Geyran Koldaş ve Ziyalgaz, Algan's Çaide dizisi için mekan bakıyorlar. E, sanat yönetmeni Nihal Hanım. İşte tarla başında şeyi keşfediyorlar yani Ciangere bakıyorlar beyonlar bir son günlerini geçirdiği bir oda arıyorlar buraya en uygun yerde manastır çıkıyor karşılarında orada kullanılmıyor değil mi manastır henüz ikamet eden atölye olarak <gülüyor> bir yok, şey yok ama içeride yani bu da hiç e, sadece dinlediğimiz ama e, oradan birine konuşamadığımız bir şey içeride yaşayanların olduğunu söylediğini yani Ben girdiğim zaman içeride aileler olduğunu gördüm hmm. dedi. Hmm. Hmm. Ama yani, yani kimdir bu aileler? Bir fikrimiz yok. Yani. Çok da makul tabi olması <gülüyor> öyle bir zamanda tabii. düşündüğümüzde yani aynı zamanda. o zaman. O zaman tabi tarla başında etrafında evler de var. Tabi tabi. Yani, bulvar bulvar var var mı? Daha ilk Yakın, dönüşüm, ilk yıkım yaşanmış mı? Tabi tabi orada. 86'da evet, evet, başlıyor ilk yıkım. O ilk proji 86 ondan hemen sonra tam o dönemde yani işte Aslan. bir evet tam bir işte temizlenme taksim tarafına istiklal tarafına ha. meydana yaklaştırma aslında biraz görünür de oluyor bulvarla bir bulvarın içindeydi yani. içinde. yani. çünkü daha da bulvar yokken daha şey gelip yanımda kalıyordum yani da ortaya var. çıkıyor manastır şeyde bulvarda tabi evet. TRT'de de Caida Songkunun hayatın konu olan dizide Çekim platosu ararken buluyorlar, çekiliyor. Evet. Bu arada programın jenerik müziğinde de Cahide'ye kulak verebilirsiniz merak eden dinleyicilerimiz için. Evet. Hemen ardından da plato olarak kiralıyor değil mi? Anlaşma yapıyor galiba ee, e, Aslında şöyle Ziya Algaz, Cahide'nin e, yapımında var. Ziya Algaz'ın ve bir taraftan da Cahide'nin yapımında daha önceden de tan tanışıklıkları var. E, Adnan Vurdevir var. Adnan de setleri kuruyor. E, set işçisi. Set ya. işçisi. Evet. E, Eski arabaları yapıyor faytonları yapan dizilerde filmlerde ee, Adnan burada bile Ziya gaz birlikte başlatıyorlar önce Adnan burada bir etrafa tanıdıklarına böyle bir plato olduğunu Plato olabilecek Kendici. bir mekan bulduklarını Hı -hı. söylemeye başlıyor ee, Ondan sonra mekanları birazcık daha içeriği dekorlu olarak tutmaya başlıyor tekrar kullanıma açabilmek için derken buradan nasıl bir gelir elde edilebilir en rahat nasıl olur, sanatçı kiralamak olur diye düşünüp sanatçıya kiralamaya başlıyor. Bu da tam olarak o dönemde birçok insanın konuştuğumuz ilk atölyesiydi, manastır. Atölye arayan ya da okul dışında ya da işte evinin dışında bir yerde bir hareket etmek isteyen, bir şeyler üretmek isteyen ya da üretimini gerçekten büyüttüğü için, yani malzemeyi büyüttüğü için alana ihtiyacı olan insanların da geldiği bir yer oldu. Kiracı oduna geliyor. geliyorlar ama bir kontrat yok, bir sözleşme yok. Evet. ya yani onu yapamadığı için şimdi burada en kolay sanatçılarla çalışmak. Yani <gülüyor> kimsenin faturaya ihtiyacı yok, kimsede de fatura yok zaten. Hani aydan ayağa verdiğin, kimi zaman eksik verdim, kimi zaman fazla verdim bir sistem oluşuyor ama Adnan nasıl yapmak istedi? şey plato tabii ki. Hı Yani bireysel sanatçılarla, atölyelerle uğraşmak değil de. Mesela ne yapıyor oraya Bir ceza evi dekoru yapıyor. İşte bir hapishane, bir hastane yapıyor, bir mahkeme salonu. Bunlar sabit şeydi mekanda. Açık Çünkü değil. sanatçılar için de tabii o çok cezbedici. Herkesin ilk anlattığı şey işte girdim mekana, bir yerde cezaevi var, bir yerde evet. mahkeme salonu var, bir yerde hastane var diye başlıyor Dönemin ruhu tabi bir yandan da. Yani. Yani, Sekstenin üstünden sonra geçen, belki çok, dizileri, çok görülen şey. Dizilere çalışıyor. TRT'nin de o dönem şeyi yapım yani evet. çokça yapım yaptığı zaman ve işte <gülüyor> klipler çekiliyor, filmler çekiliyor ve hepsi TRT üzerinden gidiyor. İşte Ziya Algaz bağlantısıyla Anlan hani iş bağlamaya çalışıyordu orada. Hmm. Ee, yani biraz Plato şey Başarılı oluyor, yani. oluyor mu? Oluyor. İşte. Oluyor, Çok oluyor. başarılı. Yani o, şimdi biz onun listesinin bir kısmını bildiğimiz e, ve bize gelen bilgileri ekledik e, kronolojisine Ama özellikle bu e, videolarda yani e, deneyim, müzik kliplerinde onları mesela takip etmek mümkün değil. Şurada yani, de çekilmiş, Çok çekilmiş. <gülüyor> ee, evet. bir dönem bütün kliplerin orada çekildiği söyleniyor ama plato olduğu için de çok değiştiriliyor. O yüzden evet. de tanıyamıyorsunuz. Kesin Filmlerde geliyormuş. de tanımak çok zor. Yani birebir ezelle kayık kalkıp ben bunu burada çektim demişti bize mesela. Ee, Reklamlar çekiliyor. Ee, evet onları öyle takip edebiliyorsunuz ama göründüğü, birebir mekanın göründüğü çok, çok. az. Burası hı. büyük de bir yer tabii. Hı. kaç metre kare evet. hiç bilmiyorum, bilmiyorum çünkü hiç bir yere aslında projenin en başına bir plan çıkarmak istedik yani daha doğrusu yakınlıkları gösterebilmek için kim hangi katta diye hı hı. ses kayıtlarını dinlerseniz orada hep siz hangi kattaydınız yanınızda kim vardı diye sorduk ama. Hı hı. O kadar büyük bir sirkülasyon var ki içeride, mümkün değil çıkarmak bunu. Evet, çok klasik eski bir Ben bıraktım, biriniyor. o geldi, ben tekrar girdim, sonra işte biraz daha kullandım ama o zaman beşinci kata çıkmıştım gibi. Çok değişti, hiç tutam tutamadık tutamadık. Evet, benim. bu arada ses kayıtları da demişken SALT online e, mecrasında Manastır'ın bahsedilen kayıtlarını artı anı kabiliğinden olarak da görebilecek, vergi niteliğinde de olarak görebilecek evet. fotoğrafları da. Ve bu Manastır'ın konu dair ayrıntıları da bulabilirsiniz. Yani oradan da yönlendirebilirim aslında. Link vermek istersek de saltonline.org/projects manastır adresinden Monaster. bulabilirsiniz. Çok güzel bir çalışma yapılmış. Volkan Aslan şu an yanımızda olan Volkan tarafından yapılan özenli bir çalışmayla ses Sadece kayıtlarıyla değil, canım, yani. ve ekiple birlikte ama Hadi yani ekipten sen bir bir diyelim. <gülüyor> <gülüyor> evet evlerinize sağlık. Şimdi şöyle, bu plato olarak kullanılması sanatçıya, toyeleri vs. bunu konuştuk ama tabii burada hani şeyleri tüketmiş olmuyoruz, kalemleri tüketmiş olmuyoruz manastır radait bir kere kumpanyalar var, işte örgütlenen dernekler var Siz vesaire. <gülüyor> evet onların da ayrıca üstün, üstünde durmak gerekecek diye düşünüyorum. Bilmiyorum bu e, yayında imkanı olmayacak muhtemelen hepsini hmm. e, tüketmenin ama e, en azından oradaki tiyatro ekiplerinin çektikleri izleyiciyle beraber belki de daha popüler bir ilginin de o mekana uyanmasını belki de hani size nasıl sürekli manastır manastır demiş hafızaya yerleşmesinin de belki o tiyatro ekipleri sayesinde olduğunu evet, söyleyebiliriz. Bir, evet bir de şey de aslında 90'lar üzerinden bir araştırma yapmaya başladığınız zaman ya da 90'larda kültür sanat nasıl değişmiştir, neler olmuştu, neler çok çok konuşulmuştur dediğiniz zaman Hı -hı. E, karşınıza çıkan örneklerin hemen hemen öncülü Manastır. Hı hı. E, i̇şte orada tanıştığı biri, e, orada e, performansını izlediği biri daha sonra Sedok Saini'de bambaşka bir yerde tekrar karşınıza çıkıyor. O yüzden Manastır hı hı. E, biraz daha tekil bir örnek gerçekten. Daha önce bir benzeri yok, sonradan da bir benzeri yok. Bir geçiş alanı evet, ve sonradan açtığı imkanlar da e, Bazen de hiçbir benzerinin olmaması sebebiyle zorluklar da çıkıyor tabii kapandığı zaman özellikle. Hı hı. Çok önemli bir örnek. Hı hı. Ses kayıtları arttırılabilir. Yolu geçenler listesi yapıyoruz. Hı hı. Sadece, yolu geçenler. Sadece yolu geçenler listesi hı. yapıyoruz. Bir tane kısa süreli de orada olmuş olsa, kullanmamış olsa da binayı onda tutuyoruz. Hı hı. Ona da eklemeler yapıyoruz. Kaç kişi var şimdiye kadar o, belki hiç, hiç, hiç Hiç saymadım. Sorry. Ee, hiç sevmedim. Ama çok büyüyebilecek bir proje aslında. Biz evet. de bunun e, açıldığı zamandan beri görsel özellikle görsel arşivinin ya da Manas'la ilgili yazılmış yazıların oradaki bir etkinlik üzerine yazılmış bir e, eleştirinin de eklemelerini evet. yapıyoruz. Yani listede evet. görülen tabler büyüyebiliyor. Arttırabiliyoruz. Kimi zaman yeni bir malzeme gelirse. Evet. Bu ölçekte olan bir projede tabi büyüyüp başka hikayelere dalmak da çok olası. Dolayısıyla biz o sebeple de bu programa başladık. Bu vesileyle aslında bütün bir yayın boyunca iki haftada bir devam edecek olan bu programda nasıl ilerleyip nasıl başka bir gözle bugünden 2017'den 80'lere, 90'lara, İstanbul'un kültür, sanat ve eğlence hayatına tarihine biraz ...bakmak gibi bir amacımız olduğunu... Evet. ...söylemiş de olalım. İlksen ve Seçil Açık Dergiden... ...ben Açık Mimark'tan böyle <gülüyor> ilginç bir birliktelik oldu. Evet, Kişi konuklarla aslında... ...farklı konulardan, farklı zamanlardan... ...manastıra tekrar bakıp aslında ayrıntılı... ...bir değerlendirme, yorum, yer yer... ...oradan yolu geçmiş, havasını solmuş insanlarla... ...birlikte yayın dönemi geçirmeyi... ...planlıyoruz. Evet. Çok da büyüyebilecek... ...bir proje gerçekten <gülüyor> evet. dediğiniz doğru gibi. Doğru bir mekan. Yani o dağılmak ve açılmak evet. için manastır iyi bir başlangıç için. Çok <gülüyor> acayip şimdi tabii böyle bir şey olmaması aynı zamanda. Biraz da e, herhalde bu kaygıyla da Çıkmış olabilir gibi geliyor bana Satman Suriyen böyle bir örneğinin olması. İşte herkesin başka bir kaygısı var. Adnan Plato yapmak istiyor. Arhan işte Vakko'daki duyar katları sergisini bitirmek istiyor. Feyyaz orada fotoğraf çekmek istiyor. Pozitif konser yapmak istiyor. Biri <gülüyor> resim yapmak istiyor. Bu bir anda bir komplekse dönüşüyor. Öyle bir kompleksi Mimar Üniversitesi'nin modern dans sanat dalı üniversite yapısındaki mekansızlık sebebiyle burada atölye evet. tut. Yani böyle bir ölçüye evet. geçmeye başlıyor. Evet. Yani yes. İkinci Atbank Caz Festivali miydi bu? İlk konserlerden bir tanesi, o çok enteresan. Manastır'ın şapelinde ikinci Akbank Jazz Festivali için İstanbul'a gelen David Murray, o temizle birlikte konser Şöperli. veriyor şapelde, hani böyle bir yere evriliyor. Şey de ilginç tabi, tarlabaşının temizlenmesi, tüm göçlerin olması, 80'lerde yaşananlar, hızlı şehirleşme, bulvar yeni açılmış, bambaşka bir kozmopole dönmeye başlamış aslında İstanbul. Ve orada tüm bunlardan beslenen ve onları da besleyen bir, bir arada yaşam kesiti gibi, böyle çok evet. ilginç, sihirli bir şey yaşanıyormuş sadece o yukarıda. Bir mekansızlık döneminde bence, yani ben hep evet. öyle okumuştum o zaman da, bir mekansızlık alanında yani interdisipliner. sonradan daha da 90'lara çokça artık referans verilen bir disiplinler arası mekan yokluğu için bir yer manastır. Bir boşluk, 88-95 arası bir boşluk, bir daha rahat hareket edebilme alanı var hı hı. Taksim ve çevresinde, hı hı. daha meydan değişimi uğramadan tam. Evet. O arada kendine yer bulmuş ve her türlü etkinliği de kaldırabilecek, e, altyapısı olan, büyüklüğü de olan e, bir mekan. Yani İnce er in mesela söylediği bir şey hep aklımdadır, benim manastırla ilgili şey der yani 80 sonrası hani bütün bu herkesin kapandığı yalnızlığı yalnızlaştığı dönem sonrası işte yalnızlıktan kurtulmanın bir yoluydu manastır diye tanımlıyor mesela bana da çok şey geliyor yani evet. e, ikna edici geliyor bu şey bir, hani bir sanatçının böyle demesi çünkü evet. herkes kendi köşesinde evinde bilmem nerede bir anda yavaş yavaş orada toplanılıp hani zaten İstanbul'da aslında zamanla açılıyor işte barlar başlıyor, gece hayatı başlıyor, tarlalar evet. biraz daha hareketleniyor. Ya aslında şey değil, yani tam doğru bir dönem, o döneme denk geldi. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru bir binaydı. Sanki hmm. manastır. Evet. evet, herhalde bir 20 senede daha süremezdi bu koşullar altını düşündüğünüz evet. zaman. mümkün değil. Mi? Bütün alışkanlıklar evet. artık çünkü oturdu orada daha belki bir kararsızlık, iyi da bir kararsızlık var o mekanın kullanımına evet. dair. Ve çok bugünden baktığında yaratıcı görülebilecek de bir ton şey olmuş, setup oluşmuş yani formül olmuştur. Ve iyi şu anda aslında yıkılmıyor. Yani e, Tarla başı 360 projesi orada sürüyor. Danıştay bir ara durdurma karar veriyor aslında yıkılması da isteniyor projenin için ama yıkılmayacak. Ama kapalı ilginç bu şekilde. Giremediğimiz Gerimli. ama etrafında dolaşabildiğimiz <gülüyor> bir e, senin dediğin gibi sihir gibi şimdilik orada duruyor. Yenilenmiş bir bina şu anda. Evet, öyle de yenilenmiş. yenilenmiş. Otel olmak üzere hazırlanmış. Öyle tamam. haberleri de açılmamış Açılamamış mi? bir bina. Evet. Bir turizm Son... şirketinde hatta şu anda. Son sanatçı atölyeleri de 2006'da boşaltılmış. Yani yaklaşık bir 25 senelik diyebiliriz. bir Aslında sürenin o küçük birlikte yaşama Anlarının diyelim biz bu yayın dönem boyunca sürecek program boyunca küçük küçük aslında yoklayıp bir, bir hatırlayıp oradan anekdotları bugüne taşıyıp onları konuşmayı düşünüyoruz çok ilginç bir yer. bizim de çok ilgimiz çekti çok çok da heyecanlandığımız bir proje oldu diyebiliriz bakalım neler çıkacak <gülüyor> var mı eklemek istediğiniz Sürümüzün sonuna gelmişken Merve ile ve Volkan Aslan burada <gülüyor> bilmiyorum bu bir yani proje devamlık sağlayabilecek yeni malzemeye getirebilmesi için aslında bu programın yapılması o yüzden çok önemli bizim için. Yandan bizi çok şey yap Çok cezbetmişti zaten ses malzemesi dolu içerisinde evet. Volkanın topladığı hep beraber topladığınız o mülakatları da peyderpey duyacağız burada. Yani onu da söyleyeyim Ama şey demek için söyledim. Yani bir radyo özelliği de var. Yani ben şunu duydum açık radyo. Biraz sıkınca manastır açıyordum diyen bir programcımız var mesela. <gülüyor> <gülüyor> yani içerik aslında örtüşüyor. Monterite de örtüşüyor. Ee, evet. Birbirine karacağız yani bu şekilde. Evet. Ve, evet. Umarız daha fazlası e, olacak. Sağlaması çıkar. <gülüyor> i̇ki şeyden. Çünkü belge olma sözlüler ilerlediği için bu süreç. Evet. Yani bir saldıma çıkarmak da önemli bütün bu hikayelerden. Yeni bir hikaye o zaman. <gülüyor> SaltOnline.org üzerinden bulunabilir Manastır Projeler sekmesi altında. E, dinleyicilerimize bir kez daha hatırlatalım. Çok teşekkürler. Biz teşekkürler. teşekkür ederiz Sağ Hoş olun, olun katkınız için. Biz de haftaya değil sonraki hafta tekrar burada olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Manastır İstanbul Sanat Merkezi'ne bugünden bir bakış Hazırlayan ve sunanlar İksen Mavi Tuna, Seçil Türkkan ve Yağmur Yıldırım